Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim Ensin Kaf Kezalike yuhi ileyke ve ilenlezine min qabrik Allah'ın azizü'l-hakim Hamim Ain, Sin, Kaf. Aziz, Kudreti daima üstün gelen, Hakim, Her işi hikmetli olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. <gülüyor> Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur ve o Ali çok yücedir azim çok büyüktür katadü sema'at neredeyse gökler onun azametinden dolayı üzerlerinden çatlayacaktır. Melekler ise Rablerine hamd ile onu tesbih ediyorlar ve yeryüzündeki müminler için mağfiret diliyorlar. Dikkat edin, şüphesiz ki Gafur çok bağışlayan, rahim çok merhamet eden ancak Allah'tır. <gülüyor> kendilerine ondan başka dostlar edinilenlere gelince Allah onları hakkıyla gözetleyendir sen ise onların üzerine vekil değilsin. Ve kezalika uhayna ileyke Kur'an'an arabiyyen litunzira ummel qura litunzira ve men havleha ve tunzira yevmel jem' ve tunzira ve İşte sana böylece Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anasını Mekke'yi ve onun etrafındaki bütün yeryüzü beldelerini korkutasın ve geleceği hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma günü kıyamet ile onları korkutasın. O gün bir kısım insanlar cennette bir kısım insanlar da alevli ateştedir. Alamüşe Allah Halbuki Allah dileseydi onları elbette hepsi iman etmiş tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini hikmetine binaen kendi lütfundan rahmetine koyar. Zalimlere gelince onlar için ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. اَمِتَّخَدُوا <gülüyor> <gülüyor> yoksa kendilerine ondan başka dostlar mı edildiler? İşte asıl dost ancak Allah'tır ve ölüleri o diriltir çünkü o her şeye hakkıyla gücü yetendir ve hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey ki artık onun hükmü Allah'a aittir. Onlara de ki, işte bu sıfatların sahibi olan Allah benim Rabbimdir. Ben ancak ona tevekkül ettim ve ancak ona yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Size kendi cinsinizden eşler, sağmal hayvanlardan da kendilerine eşler kılınmıştır. Sizi bu suretle çoğaltıyor. Onun misli gibi hiçbir şey yoktur. Ve o, semi, her şeyi işitendir. Basir hakkıyla görendir. Lehu ve alim. Göklerin ve yerin anahtarları onundur. Dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilendir.